Bu durum bu hale nasıl düştüğümü anlatayım size. <Gülüyor> <Gülüyor> Işığa fazla bakma kör olursun derler ya. Keşke dinleseymişim. Tekrar merhaba, Açık Radyo ve Açık Dergi programı. Canlı yayına devam ediyoruz. Gözümün Nur'unu konuşuyoruz bu dakika itibariyle. Konuşacağız daha doğrusu. Stüdyomuzda Melih Saraçoğlu, telefon ise Hakkı Kurtuluş bizlerle. İkinize de merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Evet, Gözümün Nur'u geçtiğimiz hafta vizyona girdi. Geçtiğimiz hafta sonu eğer aradaki tatilde karıştırmadıysa her şeyi... Ee, ve festivallerden de aslında ödülle döndü. Altın Koza Festivali'ni doğrudan e, işaret edebiliriz. İkinizin ortak filmi yapım, senaryo ve reji e, olarak filmde de varsınız zaten. Öncelikle ellerinize sağlık diyelim. Teşekkürler. Ee, biz de burada izleme imkanını bulmuşlardınız. Ee, kısaca belki e, şu anda her şey nasıl gidiyor? Festivaller devam ediyor mu? Altın Koza'nın ardından neler oldu? Belki öyle başlayabiliriz. Ee... İşte evet, Altın Koza'da film en iyi film, en iyi senaryo, en iyi kurgu ve siyahat en iyi film aldı. Hı hı. Ee, onun ardından e, vizyona girmeye karar verdik biraz da. İşte elimizi çabuk tutup evet. film biraz daha gündemdeyken. Dolayısıyla 18 Ekim'de vizyona girdi film. Yurt dışında henüz belli olan bir festival yok. E, festivallere tabii başvuru yapıyoruz. Henüz hı hı. netleşmiş bir şey yok. Umarım... E, Evet. İyi bir festivalde Uluslararası açılışında yaparız filmi. Evet biz de öyle dilelim. Umarım Uluslararası izleyici bir an önce ulaşabilir. Çünkü eee göndermeleri iletti. Özellikle Uluslararası dinleyici doğrudan şey yapabilecek, içine alabilecek bir film olduğunu söylemek mümkün. Peki ne süredir beraber çalışıyor Hakkı Kurtuluş Minik Seraç olduğu ilk filminiz bildiğim kadarıyla. Hı hı. Ortak çalıştığınız en azından bir Bergman'a saygı filminizin ortak olduğunu net olarak biliyoruz. Evet. Bir, bir de bir tane daha biliyoruz zannediyorum ama siz bahsederseniz hmm. belki daha net olur. Hakkı bahsetsin böyle uzaktan <gülüyor> o telefonda ben buradayım. Biraz <gülüyor> göz temasında <gülüyor> bulunamıyoruz ama... <gülüyor> Yani aslına bakarsanız bizim Melik'le olan hikayemiz işte filmde de bahsedildiği üzere Fransa'daki ortak öğrencilik yıllarımıza dayanıyor. yanıyor. Hı hı. Biz ilk senaryomuzu daha 2004 yılında yazmıştık. 2008'de artık sinema üzerine teorik anlamda kafayı patlatmaktan vazgeçip pratik olarak şeyler yapmak niyetine girmiştik. Ve 2009'da ilk uzun metralarist filmimizi orada içecektik. Hı hı. Ee, ondan sonra da e, aslında 2010 yazında çektiğimiz zaman ancak 2011'de bitirdiğimiz bir uzun metrali belgeselimiz var Berkmanya'ya yolculuk bu da işte ilk oradanın ilham kaynağını başat ilham kaynağını oluşturan Hayatımızda çok önemli bir yeri olan İsveçli büyük öğretmen Ingmar Bergman'a sunulan bir saygının ve ona yapılan, ona da onun yurduna doğru yapılan bir yolculuğun filmiydi, belgesiydi. Bir anlamda seyahat filmiydi o. Hı hı. E, 2013 itibariyle de ikişer yıllaralıklarla üçüncü filmimiz olan Gözümün Nur'unu gerçekleştirdik. Hı hı. E, dönüp baktığımızda aslında 3 günde e, sinemayla alakası olan veya sinema sinemasal referansları ciddi olan Ve sinemaya saygıda kusur etmemeye çalışan filmler. Bunun tabii temel seyrediği ikimizin de e, sinema eğitimi alan, almış e, sinemacılar olmamız herhalde. Evet, orada şimdi paranteze alayım ama bu, e, yani şey, e, yolculuk dediniz, yolculuk önemli bir tema. Bir yandan hayatınızda da önemli bir yer tutuyor. Mesela Bergmaniye'ye baktığım, hayatınızda tutuyor derken aslında eğitim, yani gidip, gidip Gelmek hareket derken esasında evet, hareket halindesiniz. Bir yandan da şey, son film ve Bergman Yayı'yı belki yayına koyabileceğimiz yer, ikisinin de böyle e, sizin de biyografilerinizde doğrudan haşır neşir olması, bu e, bunu biraz açabilir misiniz sinema e, bak, bakış açısı? olarak. Ee, evet Bergman Yayı Yolculuk ve Gözümün Nur'u arasında bir benzerlikler var. Orada biraz daha ayrısa da o filmlerden estetik olarak. Şüphesiz. Ee, Bergman Yaya Yolculuk'ta da bu Gözümün Nur'unda da işte örneğin bir anlatıcı bir dış ses <gülüyor> ki bu biziz zaten. Bu var. Evet. Ee, Bergman Yaya Yolculuk'ta yine her ne kadar işte Ingmar Bergman üzerine bir film gibi görünse de aslında bizim bir içsel yolculuğumuz, sinemasal işte Bergman'a <gülüyor> olan yolculuğumuz üzerine bir film. <gülüyor> e gözümün nurunda da böyle bir işte otobiyografik yan, böyle bir bir yandan içsel yolculuk var. İşte karakterin kendisine olan yolculuğu diyebiliriz. <gülüyor> e, karanlığa olan yolculuğu, aydınlığa olan yolculuğu da diyebiliriz. Evet. E, böyle böyle benzeyen yanları işte müzik kullanımında da yine bazı benzeyen yanları var. <gülüyor> Dolayısıyla evet yani Bergman'a ya, aslında belki çok dikkat etmeyenlerin göremeyeceği bir şeydir ama birazcık gözümün nurunun hazırlayıcısı bir film bir yandan belgesel olmasına rağmen. Evet. Umarız ulaşımı da mümkün olur. Bergman'ya çok küçük bölümlerini bulmak mümkün <gülüyor> internette ama tamamını izleyebilmiş ee, olamadık maalesef. Biraz açıkçası e, filmde Ingmar Bergman filmlerinden parçalar var. <gülüyor> e, ve bu işte, Telif meselesi, Svensk filmini söyledi. Sağolsun pek yardımcı olmuyor o konuda. Ee, Doğrudur. Olabildiğince engel oluyor hatta. <gülüyor> Dolayısıyla o konuda ne yazık ki filmin yurt dışında da çok isteyeni olsa da paylaşamadık çok fazla ee, ancak... Olsun. Yani... Peki o zaman gözümün uğruna dönelim. Evet. Ee, yani filmden de çok Ayrıntısıyla bahsetmenin pek bir manası yok ama gene de e, konusuna belki aktar, aktarmak iyi olabilir. Hakkı Hı. Kurtuluş ve Melik Saraçoğlu e, buradayken kişisel bir hikaye dedik. Bir yandan bir estetik değişimden de e, bahsettiniz. Öncelikle e, kabaca konuyu alalım sonra şey de merak ediyorum. Doğrudan hani tüm e, sinema hayatına da sıkı bir eleştiri varmış gibi geliyor e, bize film içerisinde. Bunu da belki değerlendiririz ama... Doğrudan sizin hayatınızı anladığım kadarıyla. Ben konusuna öyle değineyim. Lütfen. Ben evet işte Galatasaray Üniversitesi, Galatasaray Lisesi pardon bitirdikten sonra Fransa'ya Lyon'a okumaya gittim. Sinema ve edebiyat okuyordum orada. İşte lisansımı yaptım. Sinemayla işte aşırı sürekli film izleyen, kitap okuyan bir işte genç idim. <gülüyor> ve amacım da işte film yapmak. İleride işte filmler yapacağım. Şöyle işte senaryolar yazıyoruz. Sürekli sinema üzerine düşünüyorum, yazıp çiziyorum. Beri yanda lisedeyken sağ gözümü retina dekolmanı denen bir rahatsızlıktan ötürü büyük oranda kaybetmiştim <gülüyor> ama tek gözle idare ediyordum. Bir sorun yaratmıyordu. <gülüyor> Fakat e, Lyon'da işte Master'a başladığım sırada sol gözümde de aynı rahatsızlık baş, baş gösterdi ve e, bir yanda tabii işte e, so, öbür gözüm gibi olacak ve ben bayağı kör, neredeyse kör bir insan olacağım. İşte bırakın film çekmeyi, film izlemem bile mümkün olmayacak. İşte... Gibi bir durumla karşı karşıya kaldım. E, öyle olunca tabii bir yanda bütün hayallerinizi, her şeyi, hedeflerinizi bırakıp e, bir yanda işte bir yıkıcı bir haber almış oluyorsunuz. Ve işte öyle olunca ben de bütün eğitimime son verdim. Ve mecburen ameliyat olmayı İstanbul'a döndüm. Olabilecek en talihsiz şeylerden e, biri herhalde. E, tabii sinemayla bu kadar içli dışlı olan sinema amacı, yani hayat amacı, başlıca hayat amacı <gülüyor> sinema olan bir insan için tabii gözlerini yitirme ihtimali üzücü bir şey. E, <gülüyor> döndüm, işte ameliyatlar oldum. Retina dekolmanı zor bir ameliyat ve iyileşme süreci içeriyor. Çünkü yüzüstü yatmanız gerekiyor. Hiç kalkmadan gözleriniz kapalı. İşte benim biraz daha problemli oldu. Tekrar tekrar uzun süre boyunca işte filmde 40 gün olarak geçiyor. Gerçekte 80 güne yakın. Hiç kalkmadan yüzüstü yatmam gerekti. Sonuçta film bu iyileşme sürecini anlatıyor. Fakat işte bu süreci böyle karanlık, trajik bir meseleyi olabildiğince tiye alarak, işte bu ciddi meseleyi çok da ciddiye almayarak ve işte biraz kara bir trajikomedi gibi anlatmaya çalışıyor. Evet O yüzden eğlenceli bir yanı da var tabii ki filmin. Evet, peki Hakkı Kurtuluş'a da bu noktada soralım. Bütün bu süreçten e, bir e, filmi e, üretme e, fikri nasıl hasıl olduğunu size yöneltelim bu soruyu Hakkı Bey. Yani, Aslına bakarsanız bunun nesnal gerekçeleri var. Yani ilk başta biz Başka bir film tasarlıyorduk. Ee, ancak bu filmi e, sinemamızın usta bir ismi çekti. Onun hikayesini küçükçe, kısaca değinmek gerekirse Hı. E, Hı. filmimizin gözümünününün dış seslerinin yazarı olan Deniz Arslan Berlin'de yaşıyor. Değerli bir dostumuz. O ve bizler skatta her hafta düzenli olarak buluşup bir öykü yazıyorduk. Bu Bat Batı Karadeniz'in bir köyünde geçecek. Ancak filmde soyut bir mekan olacak. Hmm. Ve bir sınıf kasabası, bir savaş arepesinde soyut bir, fantastik boyutları olan bir filmdi. Hmm. E, biz sonra üçümüz Berdin Film Festivali'nde buluştuğumuzda ve Kozmos'u Dünya Premieri'nde izlediğimizde hmm. Beher Erden'in... Gaye ile o çektiğini gördük. E, böyle bir ruhsal, e, karşılıklı bir e, ne derler. Aklın yolu bilgilerini haber... bilgi belki. Evet, evet. E, karşılıklı böyle ki herhalde bizim çok değer verdiğimiz <Gülüyor> Ustanız saydığımız bir sinemacı. O kadar da iyi çekmişti ki bizce Türk sinema tarihimizin, sinema tarihimizin sayılı filmlerinden birisi. Belli özellikleri evet. de çok çok özel bir film. Evet. Ondan sonra başka bir film yazmak gerekiyordu. Çünkü yani çok ciddi benzerlikler vardı. Ee, ondan sonra bir dostumuz e, Melih'in ihtiyacısını neden... Dönmediğimizi söyledi ki Aslında bakarsanız Melih'in düşüncesi vardı Bu filmi yani Melih Bu başından geçen benim de tanığı olduğum Bu e, acalı süreci Filmleştirme kadar ama o daha sonraki Bir dönem içinde ancak biz bunu öyle almış olduk Belki de iyi oldu çünkü 10 yıl sonra Çekseydik tabi ki bunu Melih oynayamayacaktı Dolayısıyla bir aktörün oynaması Gerekecekti ve belki de filmin Çoğu izleyicide uyandırmış olduğu Sağicilik duygusu da, Duygusunda getirmiş olacaktık Dolayısıyla evet. e, böyle bir şey bize şunu sağladı. E, işte eee ülkemizde sinema filmi üretmenin e, sıkıtları ortadayken eee böyle aideyle efendim şeyin belli bir gerçek mekanda hı hı. dolayısıyla çok fazla bütçe gerektirmeyen bir şekilde film oluşturabilmemiz anlamına geldi ama biz bunun yanında bir yanda işte biz Frans ortak yapımcı bulduk işte e, filmi gerçekte de olduğu gibi Lyon'da başlatabildik. Hı hı. E, ki sanıyorum bizde de çok fazla örneği yok. Hani e, Böyle merkez batı ülkelerinde çekim yapmış film. Deri film küçük bir film. E, bu tartışılmaz ama deri yanda da e, çok çok da küçük bir şey yok. film yurt dışında bütün post prodüksiyon eşyalarının çok önemli bir kısmı orada yapıldı. ve Dolayısıyla şunu isterseniz böyle ilginç bir, iki yana da olan bir film oldu. Bir yandan çok ...minör, küçük bir öykü gibi duruyor. Hı hı. Nitekim öyle de ama belli yerlerde de ben açıkçası maksimalist bir tarafı olduğunu düşünüyorum. Projeksiyonun da böyle bir yanı vardı doğrusu. Evet, projeksiyon öncesine baktığımızda da doğrudan... yani hayattan kalkış noktasına alan bir film olması ve aslında hani Lümiyar Kardeşleri doğrudan anlıyorsunuz filmde bu çok anıldı hatta Siyad ödülünü açıklarken de doğrudan buna gönderme yaptı sinema gözümüzün nuru diye sizde Lümiyar Kardeşler'den Işık Abiler diye bahsediyorsunuz yani hani sinema tarihinin ilklerinden sayılan üstadların isminin doğrudan ışık e, olması da aslında tüm bu e, filmin sinemasal temel referansının e, doğrudan esasında şey yapıyor da de, denilebilir e, bir yandan. Evet, e, ellerinize sağlık ve çok küçük bir bütçeyle olduğunun altına çizmek gerekiyor anladığımız kadarıyla. Bu filmin nesnel sebepleri e, de koyuldu aynı şekilde ama bir yandan da galiba ortada... E, Piyasa, piyasa diyeceğimiz e, nesnel koşulu içerisinde galiba bir zorunluluk gibi de bir yandan. Böyle mi görüyorsunuz? Siz nasıl yaşıyorsunuz bugünlerde? Onu soralım. Yani proje gereği zaten çok büyük bir film olabilecek bir film değildi konusu itibariyle. E, anlattığı mesele itibariyle. E, dolayısıyla çok büyük bütçeli olmayı gerektiren de bir film değildi. <gülüyor> e, fakat Beri yanda tabii isteseniz de ne yazık ki günümüzde bizimki gibi filmler yaparken çok büyük bütçeli işler yapamıyorsunuz. Hı hı. E, çünkü finans kaynakları oldukça kısıtlı. Kültür Bakanlığı dışında bir finans kaynağı bulmak Türkiye'den imkansız. Hı hı. E, yurt dışından ancak işte bazı fonlardan para bulunabiliyor. Hı hı. E, dolayısıyla zaten ister istemez bizimki gibi dediğim işte Festivallerde daha ziyade hı. izleyebildiğimiz vizyonda ne yazık ki seyircilerin çok da ilgilenmediği filmler özel yurt dışında işte festivallerde gösterilebilen, ödüller alabilen filmler. Hı hı. E, e bu filmler işte dolayısıyla ufak bütçelerle yapılmak zorunda kalınılıyor. Hı hı. E, umarım yani Türkiye'de de Kültür Bakanlığı dışında başka kaynaklar yaratılabilir ve bu filmler biraz daha en azından rahat şartlarda yapılabilir tabii ki. Evet Peki doğru'dan bağlantısı olduğu için sorayım. Fransa'da ve Hakkı ve Almanya'da demiştik galiba şu anda. Berlin'de. Berlin'de. Orada gösterimlerin olma imkanı var mı festival dışı yapılıyor mu ya da yapıyor musunuz ee... arkadaşlar arası? vesaire. Ya da akademi için de bilmiyorum. Yok yani filmin Fransa'da vizyona girme ihtimali var. Henüz net değil. Hı hı. E, ama sonuçta Fransa'da da geçen bir bölümü var ve Fransız ortak yapımcısı var. Dolayısıyla hı. Fransa'da vizyona girmesini umuyoruz. Henüz netleşen bir şey yok ama daha büyük ihtimalle vizyona girer. Ne zaman bilmiyorum. Almanya içinse tabi belli değil. Almanya'da da festivallerde en azından seyirciyle buluşur diye tahmin ediyorum. Evet. Bir hafta bile olmadı zaten Türkiye'de de. vizyona girelim. Evet. Merak edenlerin acele etmelerini tavsiye ederim. Daha fazla vizyonda kalması için bu arada. Evet. Yani bizim film özelinde de demin söylediğim şey de değil. Bizimki gibi filmler özelinde. Ne yazık ki artık vizyona girmek bile başarıya dönüştü. Evet. Ee, yurt dışında, büyük festivallerde ödül alıp yani çok önemli ödüller alıp prestijli vizyona girmeyi başaramayan, bekleyen, bir yıl bekleyen filmlerimiz bile var. Ne yazık ki. <gülüyor> e, dolayısıyla evet birazcık seyircilerin de destek olması gerekiyor. Evet. Son, son. Şu prodüksiyonun <gülüyor> ıı, ortaya çıkmasına geri dönerken küçük bütçeli olduğu için sanki profesyonel durmuyormuş gibi bir Hı -hı. yanlış algı oluyor sanki zaman zaman da. Onu şuna bağlamak istiyorum. Ee, bütçe küçük de olsa oyuncular kast az da olsa ailenizi oynamaya nasıl ikna ettiniz? Belki o da başka ee, bir nokta olabilir. İşte Hakkın'ın da bahsettiği gibi bu film daha ilk başladığımızda projeyi yazmaya bizim oynamamız gerektiğine karar vermiştik. Çünkü Biraz bir işte bu sahicilik hissinin uh -huh. geçmesi, samimi bir film olmasını istiyorduk. Dolayısıyla e, anne, baba, abi, dedenin oynaması gerekiyordu. E, konuştuğumda... olmamıştır. Yok, sus, annem, babam, ay, annem, abim ve dedem sorun etmedi. Zaten dedem bir kısmının çekildiğini farkında değildi <gülüyor> filmin. Babam başta biraz sadece çekindi. Doğaldır. Ama benim için ne kadar önemli bir şey olduğunu anlayınca o da hiç ısrar etmedi. Dolayısıyla yani oyuncularımızın hepsi kendilerini oynuyor. Sadece sevgili karakteri bir oyuncu. Öykü Altuntaş. O da çok değerli bir... Umarım daha başka filmlerde de oynayabilir. oynayabilir Çünkü gerçekten iyi bir oyuncu. Böyle yani bilmiyorum Hakkı'nın eklemek istediği bir şey var mı? Hakkı Bey sözsüzde. Yani, şey diyeceğim, yani... Ama aslında iyi giyinme gibi bir şey e, Biliyorsunuz iyi giyinmek e, Çok paranız olmasıyla Hiç doğru orantılı bir şey değil Aslında genellikle de ters orantılı bir şey Çok paranız vardır e, e, işte iyi mağazalardan giyinirsiniz e, Çok pahalı şeyler giyinirsiniz Tamamen kaşmir ve ipek vesaire gibi Kumaşlar giyinirsiniz ama hiç, hiç sevkiniz yoktur Ne uyumsuz şeyler giyersiniz. Ne renkli kumaş uyumu babında. Ortaya berbat bir şey çıkabilir. Evet. yani Zaten biliyorsunuz işte magazin basını bunlardan örnekleriyle dolu. Hı. Yerli ve yabancı. inanılmaz rütüş bezeleksiz olmak mümkün. Ee, sinemada tam da böyle bir şey. Ee, işte nedir? Bazı şeylerimiz vardır. Hani mesela geçenlerde bir blok meşhur oldu ya. Türk cemaatinin meşhur simalarından Ali'ydi Ali galiba adamın ismi Terzi'ymiş. Evet. Müthiş ile her gün fotoğrafçı fotoğrafını çekiyor. o Ben o adamı defalarda görüyorum ben de sokaklarında. Belli ki mütevazi bir Terzi adam. Emekli yani hayalık geliri çok düşük ama çok iyi giyiniyor adam. Dolayısıyla sinemada tam böyle bir şey. İyi film yapmak, iyi bir sana sinema sinema eseri ortaya koymak ve peliküle veyahut da neyse dijital sensörünüze iyi bir resim yansıtabilmek paranız da kesinlikle doğru orantılı bir şey değil. Ee, biz bu filmi kurarken e, çok çalıştık. Yani e, mesela e, görüntü yönetimi meselesiyle ilgili olarak e, filmin görüntüleriniyle ilgili yaklaşık bir yıl test yaptık. Mübalağa etmiyorum. Bütün dünyayı taradık. Yani Rusya'sından, Yunanistan'ına, İngiltere'sinden, Amerika'sına Almanyası'na kadar çeşitli ekipmanlar, lensler vesaireler tarandı ve işte o film için en uygunları bulundu. Ee, bütün bunlar yapılırken de bütçe de göz önünde bulunduruldu. Dolayısıyla buna işte yapım tasarımı e, doğru oturtuldu ve filmi çeken ekip doğru oluşturuldu. Çünkü herkes en genci 24, en yaşlısı 35 yaşında e, bir ekipti bu. İşte sinema yapmaya aç çok eğitimli, işte bizim 8-9 tane dil konuşulabiliyordu öyle söyleyeyim. Böyle bir şey doğru insanlarla çalıştığınızda ve dersiniz iyi çalıştığınızda gerek teknik olarak, gerek içerik olarak daha yukarı bir yere gidebiliyorsunuz. Çok daha fazla bütçeye sahip olan yapımlara göre. Evet. Tabii ki. Çok teşekkürler katıldığınız için. Biz teşekkür ederiz. Bu sonuna geldiğimiz Gelsin. için durmak zorundayız. Hakkı Kurtuluş ve Melih Saraçoğlu gözümün uğru vesilesiyle buradaydı. Teşekkür ediyoruz. Bir sonraki filmi bekliyoruz o zaman. Sağ olun. Ve geçmiş olsun diyoruz. Teşekkürler. Evet. Vizyonda olduğunda hatırlatalım. Gözübün Nur'un bulabildiğiniz sinemada e, görmenizi de şiddetle tavsiye ederim. Evet. Açık Dergi devam edecek. Açık, açık. Dergi